Bugün 9 Ekim 2010 Cumartesi Yeni seri olarak Al-Aqidatul Vastiyye Şerhi derslerimizin Birinci dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den Takip edeceğimiz kitap Kurabay yayınlarından ikinci baskısı çıkan Al-Aqidatul Vastiyye Halil Herras'ın Şerhiyle Tabi bu baskının ilk baskıdan özelliği Birçok özelliği var Birinci olarak kitap ciltli olarak basıldı. Ebru diğeri kar karton kapaktı. Bu ciltli olarak basıldı. Birinci özelliği bu. Kağıdına gelince şama kağıda basıldı bu. Bunun böyle bir güzel özelliği var. Yani kitap alan kişi bunu gördüğü zaman okuması geliyor vallahi. Doğru değil mi? Ondan sonra puntoları büyük olarak yazıldı en başına. Yine en başına Akidatül Vas metninin tamamı Arapça Türkçe olarak kondu. En başına. İlk baskıda bu yok. Ee, bunun yanı sıra tercüme hataları vardı ee, ilk baskıda. Onlar düzeltildi. Hatta e, ilk baskıdaki muhakkik e, bazı hadislerin mesela yerlerini bulamamıştı. Bu kitabın sonraki baskılarında Arapçasında yerini buluyor. Onlar eklendi. Yani kitap çok güzel. Bu kitabı takip edeceğiz. İnşallah takip eden kişiler de inşallah bundan takip ederlerse daha iyi olur. Sebebini anlattık. En azından biz işte sayfa numarası falan verirken ne olmaz? Karışıklık olmaz ilk baskıyla. Tabi biz nereden başlayacağız? Bu ilk e, taraftaki metni atlıyoruz. Çünkü bu metin şerh edilecek. Bu metni atlıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Yani ne demiş? El-Akıyetül Vasiye şerhi başlıyor. Kaçıncı sayfadan itibaren? 79, 78, 77. sayfadan. itibaren, değil mi? Tahkik edenin ön sözü başlığı altında. Kitaba başlayacağız. Evet. Bir de burada ee, müellifin sözüyle yani İbn-i Teymiye'nin sözüyle şerh edenin sözleri şerh ee, Yazı tipi değil mi? Farklı. Yazı tipi farklı. Ee, İbn e Taymim'in sözü italik miydi? İbn e Taymim'in sözü Allah halem burada kalın punto ve italiktir zannedersen veya e, evet italik sözü İbn e sözü burada italik e, olarak yazılmış. Şerheden Halil Herasın sözü de normal. Evet inşallah başlayalım. Sen yüksek sesle okuyalım. Tahkik edelim en sözü, giriş. Ham Allah'a mahsustur. Ona ham eder, ondan yardım isteriz. Onun günahlarımız, günahlarımızı bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini hiç kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Ortağı yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür. Şüphesiz en doğru söz Allah'ın kitabı, en hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. En kötü işler bid'at olarak ortaya çıkartılanlardır. Sonradan çıkartılan her, her husus bid'attır. Tabi biz burada şeyi söylemeyi unuttuk. Şimdi tahkik eden önsüz diyor. Tahkik eden kim? Sakaf. Şimdi o zaman bu kitap üç kişinin çalışması diyebiliriz tabir sahihse. Birincisi, kitabın aslı Şeyhülislam İslam İbni Teymiye. İkincisi, i̇kincisi, kitabı şerh eden. O da Şeyh Halil Herraz. Üçüncüsü ise bu kitabı, yani gerek İbni Teymiye'nin sözlerinde geçen ayet ve hadisleri, sahabe sözleri her neyse ve e, keza tahkik edenin getirdiği, şerhte getirdiği hadisler, ayetler ve diğer ee, malumatlarla alakalı ne? Şeyh Sakkaf'ın tahkik söz konusu. O zaman şu andaki sözler kimin? Şeyh Sakkaf'ın yani tahkik eden kişinin sözleri. Evet. Şüphesiz en doğru söz Allah'ın kitabı en hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. En kötü işler bidat olarak ortaya çıkartılanlardır. Sonradan çıkartılan her husus bidattır. Her bidat bir sapıklıktır ve her sapıklık cehennem ateşindedir. Tabii her sapıklık cehennem ateşindedir sözü hadiste sabit midir, değil midir? Tartışmaları çok da önemli değil yani. Evet. Şeyhülislam Ebü Temiye bu sözün, bu lafızın, bu ziyadenin sabit olmadığını söylüyor. Çeşitli sebepler de getiriyor buna. Çok değinecektik ama bu mahfuzdur. İnşallah sahihtir yani. Evet. Yüce Allah'ın bu ümmet üzerindeki nimetlerinden biri de hiç şüphesiz bu ümmetin dinini kemale erdirmiş, bu ümmet üzerindeki nimetini tamamlamış ve ona İslam'ı din olarak seçmiş olmasıdır. Evet Mevlif özellikle, Muhakkik özellikle bunu söylüyor ki, şuna işaret etsin. Yani bu din tamamlanmıştır. Bu dinin başlığa gelen en önemli mevzularından biri de nedir? Akide mevzularıdır. Ona işaret etme babından bu cümleleri sarf ediyor Mevlif. Evet, Muhakkik. Evet. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti gecesi gündüzü kadar aydınlık bir yolun üzerinde bırakacak hale gelmeden canını teslim etmedi. Böyle bir yoldan ancak helak olması mukadder kimseler sapar. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete onları cennete yakınlaştıracak ve cehennem ateşinden uzaklaştıracak hayır namına her ne varsa mutlaka onları göstermiştir. Ne kadar kötülük varsa ondan da bu ümmeti sakındırmıştır ki böylelikle helak olan apaçık bir delil üzere helak olsun hayat bulan da apaçık bir delile bağlı olarak hayat bulsun Yüce Allah bizlere anlaşmazlığa düştüğümüz hususlarda kendisine ve Resulüne dönüp onların hükümleri gereğince muhakemeleşmemizi emretmiştir Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. İşte bu ümmetin selefi, ashab-ı kiram ve tabi'in ile onların yollarını izleyip adımlarını takip eden kimseler bu yöntemi izlemiştir. Tabi biz kitabın metnine girinceye kadar yani asıl noktasına girinceye kadar biz bu kitabı bir ders sürer, iki ders sürer okuyacağız. Yani bu e, kitapta ortalama kaçıncı sayfaya geliyor? Bak. Şerh edenin sözü. Sonra? 112'de kitap başlıyor. Biz 112 sayfa boyunca bunu okuyacağız. Kaç ders sürecek? Ya iki ders sürer en fazla, üç ders sürer. Bunu okuyacağız. Bunu okurken küçük bazı malumatlar vereceğiz. İlk seride olduğu gibi. Ondan sonra zaten e, inşallah şerhe başlayacağız. Usulümüzde de nasıl olacak? Önce Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin sözü okunacak. Ben bunun hakkında bazı malumatlar vereceğim. Yani şerh niteliğinde Bildiklerimi Burada Anlatacağım ondan sonra Halil Herras onları İbni Teymiye'nin o, İbn Teymiye o sözleri nasıl şerh etmiş Okunacak sonra Halil Ras'ın Sözlerine bazı Talikler düşülecek bu şekilde devam edecek Evet Selef akidesinin önemi Şüphesiz ki Selef, akidesini Selef akidesinin önemi mi demiş Yer akaitler arasında Yok mu Evet, asıl başlığı Selef, önemi, Selef akidesinin diğer akideler arasındaki önemi. Yani diğer akidelere göre önemi. Bir sürü hakayetler var günümüzde. itikad edilen şeyler var fırkalar tarafından. Bunun ne? Bizim bu akidenin Selef Salih'in akidesinin, Ehl-i Sünnet akidesinin diğer akideler arasındaki önemidir. Burada Arapçasında bu şekilde geçiyor. Evet. Şüphesiz ki Selef akidesini incelemenin önemi, bizatihi akidenin öneminden ve insanları tekrar bu, ak bu akideye döndürmek için kesintisiz ve sürekli çalışma zorunluluğundan ileri gelmektedir. Bunun da birkaç sebebi vardır. 1. Bu akide sayesinde Müslümanların ve İslam davetçilerinin safları birleşir. Bu akide etrafında söz birliği ederler. Bu olmazsa darmadağın olurlar. Çünkü bu akide kitabın ve sünnetin öngördüğü akide olup ilk neslin yani ashab-ı kiramın akidesidir. Düşünün belki fıkıhta birçok mevzuda aramızda ne var? Evli sünnetin arasında itilaf var. Ta başlayan. Buna rağmen bu tür ihtilaflar onların saflarının bölünmesine ne Sebep teşkil etmemiştir. Evet. Bunun dışında kalan akideler bunun dışında kalan akideler etrafındaki toplanmaların sonu başarısızlık ve dalma olacaktır. Evet, tarihte de bu yaşanmıştır. Hani günümüzde Mu'tezili adı altında, hani nerede hariciler, hani nerede batriniler. Tarih bunları silmiştir, yok etmiştir, gitmiştir. Bunlar tarihin çöplüğüne atılmış fırkalardır. O çöplükte kalmıştır. Bazen çöplüğün kokusu etrafa eğiliyor o kadar. Onun dışında bunlar tarihin çöplüğünde kalmışlardır. Bunlar ehl sünnete muhalefet eden fırkalardır. Allah subhanehu ve teala bunların davetine de bereket vermemiştir bunların zaten isimlerini de bunların ulemaların isimlerini de zaten ümmet hayırla anmamıştır. E, peşlerinden dua etmemiştir. Hala da e, zemmedilerek anılmaktadırlar bunlar. Evet. İki, bu da pis getirdiği kötü sonuçlardır. Evet. 2. Selefi akide Müslümanın kitap ve sünnetin naslarını tazim etmesini sağlar. Onları bu nasların taşıdığı manaları reddetmekten ya da bunları hevaya göre yorumlayarak onlara onlarla oynamaktan korur. Evet, ehli sünnetin en güzel en e, e, en güzel, en önemli e, savunduğu şeylerden bir tanesidir bu. En önemli özelliklerindendir. Nakil asıldır bizim için. Akıl ona tabi olur. Evet. 3. Müslümanı selefi oluşturan asaba ve onlara tabi olanlara bağlar. Evet, ne bu en önemli şeydir bizim her zaman bahsettiğimiz fehmu selef o selefin fehmi, selefin anlayışı. Bizim için ölçü odur. Bizim için ölçü nedir? Selefin anlayışıdır. Selefin anlayışının önüne hiçbir şeyi geçirmeyiz. Seleften herhangi bir nakit geldiği zaman, bu Selefin toplu görüşü olarak, Selefin hicması olarak, biz buna önce teslim oluruz. Hiçbir delilini bilmesek dahi. Önce teslim oluruz. Hak olduğunu söyleriz. Bunun dışındaki her şeyin daralet olduğunu söyleriz. Bunu önce iman ederiz direkt. Ondan sonra da bunu tehditleme babında veya ilmi babda bir de delilleri nedir diye Bakabiliriz dileyen bakabilir. Dileyen hiç bakmadan da zaten teslim olabilir. Evet. Böylelikle onun izzetini, imanını ve şerefini artırır. Çünkü Allah dostlarının efendileri, takva sahiplerinin önderleri onlardır. Nitekim durum i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın şu sözlerinde ifade ettiği gibidir. Allah kullarının kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin kulların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. O bakımdan onu, onu kendisi için seçti ve risaletiyle onu gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden sonra yine kulların kalplerine baktı. Onun ashabının kalplerinin diğer kullar arasında en hayırlı kalpler olduğunu gördü. O bakımdan onları da peygamberine dini uğrunda savaşarak yardımcılar kıldı. Savaşacak yardımcılar kıldı. Bu bakımdan Müslümanların güzel gördükleri bir şey Allah nezdinde de güzeldir. Evet, Müslümanların güzel gördükleri bir şey Allah nezdinde güzeldir. Bu da selefine, helü sünnetin, sahabenin vesaire icmasının hüccet olduğuna delildir. Onlar bir şeyi güzel görmüşlerse biz de güzel olduğunu kabul ederiz, teslim oluruz ona. Onun dışındaki her şeyin çirkin olduğunu söyleriz, batıl olduğunu söyleriz, teslim oluruz buna. Evet. Kötü gördükleri şey Allah nezdinde de kötüdür. Evet, kötü gördükleri şey de Allah nezdinde kötüdür. Bir şey haram diyorlarsa haramdır. Mekruh diyorlarsa mekruhtur. Vacip diyorlarsa vaciptir. Sünnet diyorlarsa sünnettir. Evet. Ya da durum i̇bn Ömer radıyallahu anh'ımadan söylediği, rivayet edilen şu sözlerde dile getirdiği gibidir. Sizden her kim birilerinin sünnetini, yolunu izleyecek olursa ölmüş olanların yolunu izlesin. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdırlar. Onlar bu ümmetin en hayırları, hayırlılarıdırlar. Kalpleri en iyi, ilimleri en derin ve gereksiz yere kendilerini zora koşmaktan en uzak kimseler idiler. Allah onları peygamberine arkadaşlık etmek ve dinini başkalarına aktarmak için seçti. Bu bakımdan sizler de onların ahlakıyla ahlaklanmaya ve onların gittikleri yoldan gitmeye çalışınız. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdırlar. Evet bunların tabi kaynaklarını da okuman lazım. Evet. <gülüyor> Onlar Kabe'nin Rabbi olan Allah hakkı için dost doğru hidayet üzereydiler. Ebu Naim Aleyhiliye 3. Evet. evet e, bütün bunlar zaten sahabenin icmasının hücret olduğunu gösteriyor. Evet. 4. Selef akidesinin ayırıcı bir özelliği de açık ve anlaşılır olmasıdır. Zaten Selef akidesinin ayırıcı bir özelliği de cümlesi buradaki Türkçesinde e, bu başlığın tam olarak konulmadığını gösteriyor. Çünkü hep diğer akidelerle farkını söylüyor. Dikkat et. Başlıkta ne demişti? Selef akidesinin önemi. Halbuki asıl da kitabın aslında Selef akidesinin diğer akideler arasındaki önemidir. Evet. Selef akidesinin ayırıcı bir özelliği de açık ve anlaşılır olmasıdır. Çünkü bu akide tasavvur ve kavrayışta tevil, tatil ve teşbihten uzak bir anlayıştan hareketle kitap ve sünneti denildi. Tabi e, tatil, tevil, teşbih kitabın aslına giriş yapacağımız zaman şerh edeceğimiz kerimelerdir bunlar. Şu an değil. Şu an mukaddime. Sadece küçük talikler düşüyoruz. İnşallah metne giriş yaptığımızda o zaman bunların hepsini anlatacağız. Evet. Bu akideye sarılan kimse Allah'ın zatı hakkında delilsiz söz söyleyerek helak olmaktan, Allah'ın kitabıyla peygamberinin sünnetinin naslarını reddetmekten kurtulur. Dolayısıyla bu akideye sahip olan kimse ilahi takdire razı olur ve huzurlu bir şekilde kadere boyun eğerek Allah'ın azametini takdir eder. Bu akide mümini aklın güç yetiremeyeceği gaybi hususlar üzerinde düşünmek külfetinden kurtarır. Bu yüzden selef akidesi kolaydır. Karmaşıklıktan ve anlaşılması zor hususlardan uzaktır. Allah Azze ve Celle meleklere ne diyor? Diyor ki eğer varsa ilminiz değil mi? Eğer doğrusu söyleyenlerden iseniz benim o Adem'i e anlattığım isimleri ne yapın? Bildirdiğim isimleri bana bildirin. Ne diyor? La ilme lenâ illâ mâ allemtene. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir ilmimiz yoktur. İşte şerif akidesinin zaten tevhid ise akidesi bu temel üzerine ne kurulmuştur. Yani mesela isim sıfat. Allah iner. Nasıl iner? La ilme lenâ illâ mâ 'allemallahü azze ve celle. Bizim Allah azze ve celalinin bize anlattığından başka hiçbir ilmimiz yok. Allah bize Sübhanu ve Teala ineceğinden bahsetmiş, nasıl ineceğinden bahsetmemiştir. İman artar eksilir. Bu tasdikte de artma eksilme olur mu? Evet olur. Nasıl bu? Herkes bunu kalbinde yaşar. E peki ama bu ziyadelik nasıl? Ya ziyadelik maruf, belli bir şey. Allah Subhanahu ve Teala bize ziyadelikten bahsetmiş, noksanlığa işaret etmiştir. Biz de buna bu şekilde ne yaparız? İman ederiz bunun üstüne çıkmayız. Her türlü meselede bu böyledir. Evet. Selef akidesini anlatan... Aksi halde edemişsin. buna sorarız, bu insana sorarız. Sen ruha iman ediyor musun? Ediyorum. O zaman ruhu anlat. Anlatabilecek <gülüyor> mi? Kur'an sünnet dairesi içerisinde anlatamayacak. Sen nasıl ruhu biliyorsun, iman ediyorsun da anlatamıyorsan, ben de Allah'ın inişini biliyorum. İnişinin manasını biliyorum ama keyfiyetini anlatamıyorum. <gülüyor> Çünkü Allah öğretmemiş bizi. Evet. Selef akidesini anlatan eserler arasında vasitiyye akidesinin önemi... Şüphesiz ki Şeyh Kudüslam İbni Teymiye'nin tehlif ettiği Selef akidesini dile getiren eserler arasında anlaşılması en kolay, ifadeleri en açık, delil getirmesi en doğru ve söz dizisi de en kısa olanlarından... Evet bu zaten bir akide metninde aranacak en önemli özelliklerdir bunlar. Yani ne özlü olması, sözlerinin açık olması ve selefi yani e, Kur'an sünnete uygun cümlelerle anlatılması bu çok önemlidir. Yani işte aradır, cevherdir vesaire buna benzer e, kelimelerle akideyi anlatmamaktır. Çünkü Ehl-i Sünnet'in akidesinde menhecinde asıl budur. Selefi akide, selefi sözlerle anlatılır. Biz hiçbir zaman muhdes sözlerle akideyi anlatmazız. Ancak selef akideye herhangi bir lafız sokmuşsa ve o laf lafzın varlığında, sahihliğinde icma etmişlerse, Kimse kimseyi yermemişse o sözü katabilirsin. Bu deney neden? Maslahattan dolayı. Mesela ne gibi? Şimdi Allah subhanehu ve teala arşta mıdır? Arşının üzerinde midir? Üzerindedir. Değil mi? Arşın üzerine istiva etmiştir Allah subhanehu ve teala. Peki ehl sünnetten başka bunu söyleyen kelam ehlinden vesaire fırkalar var mı? Var. Ne diyorlar? İkiye ayrılmışlar mesela. Birileri diyorlar ki Allah arşın üzerindedir. Ama ne kastediyorlar bununla? Yani ilmiyle. Açtığın zaman içerisinde ilmiyle diyorlar. Birileri de diyorlar ki Allah arşın üzerindedir. Neden? Çünkü her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Anladınız mı? İki sebep. Şimdi ehl sünnet. Bunu bakın. Burası çok önemli. ehl sünnet. Burada bunlarla safları belli etmek için, bunların batıl akidesine, selefin cümleleri benzememesi için, karışmaması için, selef kelimesinden zatıyla kelimesini, koymaya ihtiyaç duyanlar olmuştur selef alimlerinden. Demişlerdir ki Allah subhanehu ve teala zatıyla nedir? Arşının üzerindedir. Halbuki Kur'an sünnette Allah'ın zatıyla geçmez. Mana olarak zaten zatıyladır Allah subhanehu ve teala. Çünkü Allah dediğin zaman zatı kastedilir. Ahmet geldi dediğin zaman kim kastedilir? Aslen. Ahmet'in zatı geldi kastedilir. Allah subhanehu ve teala Allah gecenin üçte birinde iniyor dediği zaman ne kastedilir? Zatı kastedilir. Allah arşının üzerindedir dediğin zaman kim kastedilir? Allah'ın zatı kastedilir. Ama zat kelimesi Kur'an sünnette geçmemiş. Ama buna rağmen selef ihtiyaç mecbur kalmış. Çünkü avam bunların kitaplarına yöneldiği zaman da bunlardan da aynı cümleler görmeye başlamışlar. Ve bunların akidesiyle selef akidesi cümle olarak karışmaya başlamış. Ehli sünnet safları belli etme adına ne yapmıştır burada? Zat kelimesini kullanmıştır. Şimdi arkadaşlar burada bir soru atacağım. Şimdi iki tayife vardı. Birisi ne diyordu? Allah arşın üzerindedir sebep. Kastları ne? İlmiyle üzerindedir. Yine birileri var. Allah arşın üzerindedir diyor. Ne diyor? Ne, neden diyor? Çünkü her yerde olduğu için arşın üzerinde bir yerdir diyorlar. O zaman arşın üzerinde. Şimdi ehl Sünnet zatıyla kelimesini koyduğu zaman buraya bakın dikkat edin çok önemli. Zatıyla kelimesini koyduğu zaman bu iki taifeden hangisiyle alakalı safları belli etmiş oluyor? ile değil işte hangisiyle Allah ilmiyle beraberdir diyenden saflarını belli etmiş oluyor neden Çünkü Allah her yerdedir diyene göre safları daha belli etmedi Çünkü her yerde diyen de Allah zatıyla zaten arşın üzerindedir zatıyla arşın altındadır zatıyla bu odadadır vesaire diyorlar safları belli etmedi O yüzden ikinci bir kelime ihtiyaç duymuştur bütün fırkalardan beri olmuştur Bain kelimesi Bain ayrı olmak demek mahlukat demişlerdir ki Allahu fawqa'l arşi bi zatihi ve ba'inun min halkihi. Allah zatıyla arşın üzerindedir ve kullarından nedir? Yani yaratıkları, yaratılmış olan her şeyden nedir? ayrıdır. Ayrıdır kelimesini koymakla da hangi kimden safı belli etmiş oluyor? Bu ikinci tarife vardı ya her yerde diyen. Her yerde olduğu zaman dediğin zaman ne olmuş oluyor? Yani Allah mahlukata karışmış oluyor. Ba'in dediğin zaman çıkıyor. Peki bu iki cümleyi bitiştirdiğin zaman zatıyla ve bain bu iki taifeden hangisinden beri oluyorsun? Hepsinden de beri oluyorsun. Anladık mı? Burası çok önemli. Evet. O yüzden burada biz bunu neden söyledik? Yani muhakkikin şu kelimelerinden dolayı söyledik. Bu vasıtiyenin diyor özelliği selefi ilmi cümleler kullanıyor. Yani kelamdır, cevherdir, arazdır anlatabiliyor muyum? Bu felsefik terimlerdir bunların hepsi batıl. Bunların hepsi ee, İslam'a sokulmuş, sonradan sokulmuş muhtes kelimelerdir. Ama bir insan dese ki, selefin, bain sözü o zaman muhtes olmuş olmuyor mu? Selefin bain sözü muhtes olmuş olmuyor mu? Biz de ne diyoruz? Selefin icması bizim için hüccettir. Selef icma etmiştir ki bu bain kelimesi Allah subhanahu ve teala hakkında kullanılır. Bu bir. İkincisi bir sürü usulü kaydalar var maslahatla alakalı. Selef bunu maslahattan dolayı yapmıştır. Maslahata da cevaz veren zaten Kur'an sünnetin kendisidir. İşte Osman radıyallahu anh ikinci Cuma'ya ihtiyaç görmesi gibi vesaire bir sürü şey var. Bunlar maruf. Evet. Bu akide yeryüzünde büyük bir kabule mazhar. olur. İkinci oldu. ezem değil mi? İkinci cuma mı dedim? İkinci ezem. Evet. İlim talebeleri ve incelemelerde bulunanlar bunu büyük bir kabul ile karşılamış, incelemiş, sonra da bunu okutmuşlardır. Ardı ardından nesiller bu akideyi ezberlemiştir. Gerçekten de bu akide metni... Hala da bu akide metni ezberletilmekte. Zaten Şeyhülislam'a bir tane kişi geliyor. Diyor ki ya Şeyh bize bir tane akide yaz, umda olsun. Bizim için ne? Bir dayanak olsun bu. Şeyhülislam da bunun bu isteğine ne yapıyor? İcabet ediyor ve yazıyor. Ve o zamandan beri tarih boyunca Ne? Hep bu kitap, bu risale ezberletiliyor. Özellikle Suud'da ders halkalarında bu metinleri okuyan talebelerin hemen hemen yüzde doksanı bu risaleyi ezbere bilmekti. Evet. Gerçekten de bu akide metni ehl sünnet vel cemaat akidesine dair yazılmıştır. Bakın bir çok önemli bir, bir nokta var. Bakıyorsun Ahmet İbn Hanbel bir akide yazmış iki sayfa, üç sayfa usulü sünni. İçinde bir iki tane ya ayet ya hadis var yok. Buna benzer onlarca alim yazmışlar ne ayet var ne hadis neden? Çünkü zaten selefin burada ne var içinde? Selef akidesini belli etme adına koymuştur bunları. Yani bizim akidemiz budur. Bunun dışındakiler nedir? Bu akidenin dışındakiler nedir? Muhaliflerin akidesidir. Anlatabiliyor muyum? Sırf safları belli etmek adına. Safları belli etmek adına bu akide konulmuştur. Çünkü zaten selefiler içerisinde o akide kabul gören bir şey. Anlatabiliyor muyum? kabul gören bir şey. Sadece onu koymuşlardır ki, insanlar bilsin, avam olsun, her kim olursa olsun, bilsin ki bu akidenin dışında farklı şeyler söyleyen tehlifler veya insanlar selefe veya İslam dinine muhaliftirler. Bunu bilsinler diye. Sırf ortaya koyma adına bu muhtasar eserleri yazmışlardır. Evet. Gerçekten de bu akide metni ehl sünnet ve cemaat akidesine dair yazılmış en kapsamlı ve en özgün eserlerdendir. Bu akideye, yani akide tul adının veriliş sebebini bu akidenin müellifi Şeyhülislam rahimehullah şu sözleriyle açıklamaktadır. Evet. Vasit Diyarında oranın yakın bölgelerindeki kadılarından biri olan Şafii ve Sebine mensup Radiyuddin el-Vasiti adındaki adında bir hoca efendi hac dönüşü bize de uğradı. Hayırlı ve dinine bağlı bir kimseydi. Kendi topraklarındaki ve Tatarların yönetimi altındaki insanların içinde bulunduğu bilgisizlik, zulüm din ve ilmin izlerinin silinmek üzere oluşunu şikayet etti. Benden kendisini hem kendisi için hem de aile fertleri için dayanak olacak bir akide metni yazmamı istedi. Bu işten beni affetmemi, bu işten beni affetmemi affetmesini istedim. Ve insanlar pek çok sayıda akide metni yazmış bulunuyorlar. Sünnet imamlarından herhangi birinin yazdığı bir akide metnini al dedim. Ancak o bu isteğinde ısrar edip şöyle dedi: ben ancak senin yazacağın bir akide metnini arzu ediyorum. Bunun üzerine ben de ona ikindi vaktinden sonra oturup bu akide metnini yazdım. Neden? Doğru... Muhakkik alimlerin sözleri çok önemli. Muhakkik alimlerin sözleri çok önemli. Adam bunun şuurunda diyor ki hayır ben senin yazdığın akideyi istiyorum. Kalbin mutmain olsun. İbrahim aleyhisselam diyor. Kalbin mutmain olsun. Kalbin mutmainliğini istemek yani müminin en doğal hakkıdır. Evet. Bu akidenin birçok muskası, Mısır, Irak ve başka yerlerde etrafa yayıldı. Evet. Mecmul Fetava, 3. cilt 164. sayfa. Vasıt, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın valisi Haccac bin Yusuf es kurduğu bir şehirdir. Tabi dipnotu okuyorsun şu an değil mi? Hı -hı. Evet. Irak'ın güneyinde Kufe ile Basra arasında orta bir yerde olduğundan Vasıt adı verilmiştir. Neden Kufe ile Basra? O yüzden alimler itilaf etmişler. Veya itilaf demeyelim buna. E, çeşitli şeyler söylemişler. Neden buna vasıtıya ismi verilmiş? Nereden geliyor? İki, i̇ki şey söylüyorlar daha çok. Birincisi bu ne ne diyor? Vası ile Kufa arasında bir yerde, orta bir yerde olduğu için bu belde. Vasıtıya ismi oradan geliyor. Vasıtıya akidesi yani belden isminden alıyor ismini. Bazıları diyor ki hayır vasıt vasattandır. Yani orta yol. ehl Sünnet ile diğer arasında orta yolu tuttuğu için buna vasıtıya ismi verilmiştir. Gibi. Evet. Yüce Allah'ın tevfik ve takdirinin bir gereği ama olarak, daha raci olan, daha asıl olan ilkidir yani o beldeden almıştır. Evet. Yüce Allah tevfik ve takdirinin bir gereği olarak böyle bir akide'nin yazılmasını isteyen şahıs vasıttıydı. İşte bundan dolayı bu akideye de el akide tul adı verildi. Evet. Aynı zamanda bu akide Şeyhül İslam'ın kitab, kitabın başlarında da söylediği gibi hem vasatiyye hem de vasatiyye yani vasat yolu izleyen bir akide olma özelliğindedir. Hatta onlar yani ehli sünnet ve cemaat bütün ümmet fırkalarının en vasat olanlarıdır. Tıpkı bu ümmetin diğer ümmetler arasında vasat ümmet vasat ümmet oluşu gibi. Onlar yüce Allah'ın sıfatları meselesinde tatil ehli ile cehmiye mesela tatil ehli olan cehmiye ile Temsil ehli olan müşebbihi arasında ortada bir ortada yer alırlar. Evet ne yapmışlardı tatil ehli? Mahruf zaten. Tatil ne yapar? Tatil ehli iptal eder. Müşebbihede de ne yapar? Benzetir. Ehli sünnette arasındadır. Ne bapta arasında? Ne tatil eder ne de teşbihe kaçınır. İspat eder. Teşbihten kaçınır. Evet. Yine Allah'ın fiilleri hususunda da cebriye, kaderiye ve diğerleri arasında vasat yoldadırlar. Büyük alim Herras'ın vasitiyye akidesine yaptığı şerhin diğer şerhler arasındaki yeri. Evet yani var. bizim elimizdeki şerh arkadaşlar. Bizim elimizdeki bu vasitiyye şerhi. Bu Halil Herras'ın vasitiyye yaptığı şerhtir. Bizim okuduğumuz da bu. Evet yani bu şerhin. Şimdi tamam biz anladık. Akidetül Vasitiyenin önemi. Peki Akidetül Vasitiyenin bir sürü şerhi var. Bu şerhlerden bir tanesi de Halil Herras'ın bizim okuduğumuz şerh. Bunun diğer şerhler arasındaki önemi nedir? Bir sürü şerh var. Hepsi birbirinden güzel gerçi. Hepsinin kendisine az bazı özellikleri var ama bunun diğer eee arasındaki önemi nedir? Şimdi ondan bahsediyor. Evet. Büyük alim Muhammed Halil Harras'ın Vasitiyye akidesine yaptığı şer açık seç, açık seçik ve özlü olmak gibi bir özelliğe sahiptir. Evet, özlüdür. Diğer şehhlere göre biraz daha nedir? Muhtasardır. Evet. Nitekim Allame Abdurrezzak Afifi'nin de belirttiği gibi bu şer şehhlerin en nefisi en açık ve anlaşılır olanı bununla birlikte en kısa olanıdır. Suud'da büyük alimlerden e, Suud'da son asrımıza yaşayan en büyük alimler arasında yer alır Şeyh e, Afifi vefat etmiştir. Yani çok olmuyor vefat ederek. E, kendisi vefat etmiştir. Büyük alimdir. Bu onun sözüdür. Evet. Diyor ki min enfesi şuroh. Bu şerhlerin en nefislerindendir. En güzellerindendir. Bu evdahuha beyanen ve en açık, en vadeh, en net olanlarındandır. Bu aksaruhâ ibaret. Ya ibare, ibare olarak da nedir? Yani en özlü olanlarındandır. Evet. Muhammed Halil Harraz, Allah ona rahmet etsin, genellikle akide metninde geçen hiçbir kelimeyi açıklamadan bırakmamış. Bu çok önemli. Şimdi her zaman Şeyhül İslam ibn Teymiyye ne diyor? Bu metin başına ne geldiyse, şerhi ıslahları fıkh edememekten gelmiştir. Halheraz buna çok önem gösteriyor Rahimullah. Ben diğer şerhler arasında e, hoşuma giden yani özel bunun özelliği olarak hoşuma giden en özel noktası burası, en güzel noktası burası, en çok sevdiğim noktası burası. Hiçbir kelime bırakmıyor ki yani kelimelerin neredeyse yani mübalağa yapmaksın yüzde şerh ediyor, şerh yani dini lafızların yüzde 98'ini belki şerh ediyor, bırakmıyor yani. Burası çok önemli. Evet. kelimelerin yapılarını, manalarını vesaire anlatıyor. Evet. Birçok yerde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, sahabe ve müfessirlerin görüşlerini, İmam Ahmet, Bukhari, Nuaym bin Hamad ve diğer selef imamlarının görüşlerini daha sonra da daha sonra gelip de onların izlerinden yürüyen Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin başka eserlerindeki ibarelerini onun iki öğrencisi İbni Kayyım ve Azhebi ile sonradan gelen müteahhir alimler arasından Şeyh Abdurrahman bin Saadi ve Muhammed bin Mani gibi selef imam. Evet, ikisi de büyük alimdir, evet. büyük ehli Sünnet alimidir. Muhammed bin Mani ve Şeyh Abdurrahman Saadi. Şeyh Abdurrahman Saadi'nin kitabı tefsiri Türkçe çevrildi. Şeyh Hüseyin'in şeyhidir. Evet. Gibi alimler, alimlerin görüşlerini deli göstermiştir. Aynı zamanda o, çeşitli fırkaların görüşlerinden bahsetmiş, onların şüphe ve tereddütlerine cevap vermiştir. Cemiyye, Kaderiye, Cebriye, Mutezile, Eşariye, Bunlar hepsi nedir, kimdir, görüşleri gelecek. Evet. Ve başkalarının görüşlerini ele almış olması buna bir örnektir. Ayrıca gerek bunların Geyla el-Dümeşki, Şimdi de muhalifleri sayıyor. Evet. Bişir el-Merrisi ve bunlara benzer geçmişteki önderlerinin Gereksede de onlardan sonra gelmiş olan Er-Razi ve El-Gazzali gibi önder alimlerin yanıldıkları hususları açıklamıştır. Daha sonra da çağımızda yaşamış Zahid El-Kerseri gibi şahsiyetlerin bir takım kanaatlerini de ele alıp reddet değerlendirmiştir. Bütün bunları ise şu küçük ve kolay anlaşılır şerhinde gerçekleştirmiştir. Bundan dolayı bu şerh, basit Akidesi'ne ya yapılmış şerhlerin en değerlisi, ve en özlüsü niteliğinde kabul edilmeye değerdir. Biz de buna bir şey ekliyoruz. Diyoruz ki bu şer eğer kişi akidet-ül vasıya şerhlerine başlayacaksa ilk başlaması gereken şerhlerden bir tanesidir. İlk buna başlaması lazım diyebiliriz. Neden? Çünkü bir kere özlü olması ve ibarelerin üzerinde özellikle durup metnin yani Şeyhul İslam'ın sözlerini fıkhettirmesi gibi bir özelliği var. Ondan sonra daha böyle tavsilli şerhlere geçilebilir. Evet bunun ne kadar gerçek bir değerlendirme olduğunu ancak bu şerhi etraflıca inceleyen ve bununla birlikte diğer şerhleri de gören bir kimse anlayabilir. Evet. Aynen dediği gibi. Evet. Vasitiyye akidesi ve şerhleri. Şimdi vasitiyye akidesi ve şerhleri. Dedik ki bizim elimizde bir tane şerh var. Bu da Halihara'sın şerhi. Ve daha birçok şerh yapılmıştır bu vasitiyye. Şimdi bu vasitiyye yapılan şerhlerin en önemlilerini burada zikrediyor ve hakkında kısaca özlü bilgiler veriyor. Kim veriyor? Muhakkik. Yani sakkaf. Bunu tahkik eden. Şimdi oku, okuyalım. Bakalım hangi şerhleri verecek? Ne bilgiler düşecek? Biz de bildiğimizde o şerhler hakkında kısaca anlatırız. Evet. Kurtuluşa eren fırkanın akidesini ifade eden vasitiyye akidesinin pek çok baskısı ve birçok şerhi yapılmıştır. Örnek olarak aşağıda bazılarını zikrettim. Bir. Ettenbihatü'l latife fîmâ ihtevet aleyhi el, vas el vasitiyyetü minel mebahitil munife. Evet. Bu şerhi böyle bir şerh yazılmıştır. Böyle bir şerh yazılmıştır kime? Vasliye'ye. Evet. Bu şerhi büyük alim Abdurrahman en nasir es-Sadi. Evet, Sadi az önce bahsettik. Eee basmıştı onun tefsirinin. Bu Şek Sadi ne? etcenbehâtül Latife şeklinde ismini okuduk. Fî aleyhi aleyhil min minel mebâhisl munife şeklinde. Özlü o da çok özlüdür. Eee bu şekilde bir şerh yazmıştır. Evet. Bu şairle birlikte Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz'ın açıklamalarından seçilmiş bir takım notlar da vardır. Bunun neşrini ve basım kontrolünü Profesör Abdurrahman bin Ruweishit ile Profesör Süleyman bin Hammad yapmışlardır. Orta boy 64 sayfa olan bu şehrin baskı tarihi bulunmamaktadır. Daha sonra Ali Hasan Abdülhamid bunun ikinci baskısını yaptırmış. Akidenin metni ve hadislerini harekelemiştir. E Demmam da Daru İbni Kayyim'de neşredilmiş olup büyük boy, küçük boy 107 sayfa olarak Hicri 1410 yılında yapılmıştır. Evet. 2. El Akidatul Vazitiye Büyük alim profesör Muhammed bin Aziz bin Muni'nin tasihini yaptığı ve notlar eklenerek yapılan baskısı. Bu eklenen notlar son derece kısa olup orta boy 32 sayfa ve tarihsiz olarak ilk baskısı Riyad'da mat, e, Matbuatu Sa'd Erraşik'te yapılmıştır. Çok basit notlar düşmüştür. Güzeldir de. Evet. 3. Şerhül Akidatil Vasitiyye Büyük alim Muhammed Halil Herras'ın şerhi olan elinizdeki eserdir. Profesör Abdurrezzak Afifi bunu gözden geçirmiş olup Medine-i Münevvere'de, El Camiat-ül İslamiye'de küçük boy 176 sayfa olarak basılmıştır. Şimdi bahsettiği bizim elimizdeki şer. Burada bizim elimizdeki şer'in önemine delalet eden yani diğer şer'ler arasında da çok önemli olduğuna delalet eden noktalardan birisi de Abdurrezzak, Abdurrezzak Afifi gibi büyük alimin bunu gözden geçirmeye ne yapması? önem göstermesi gibi. Abdülazak Afifi bunu gözden geçirmiştir. Bu da bu şerhin çok önemli olduğunu gösteriyor. Evet. İkinci baskısı da Şeyh İsmail el-Ensari'nin tasihini üstlenip notlar, notlar Şeyh ekledi. Şeyh İsmail el-Ensari -el ise kimdir? E, Suud'un yetiştirmiş olduğu son asırlarda en büyük muhaddislerdendi. Vefat etti o da. Evet. Şeyh İsmail el-Ensari'nin tasihini üstlenip notlar, notlar eklediği haliyle idara buhusu ilmiye. Genel başkanlığı tarafından küçük boy 187 sayfa olarak 1403 yılında basılmıştır. Önceki baskısından çok istisnai birkaç yer dışında farkı yoktur. Eşe'h el-Ensari'nin de buna eklediği bazı notlar vardır. 4. Ettenbihatü seniyye alel akidetil vasitiyye. Evet. Ettenbihatü seniyye alel akidetil vasitiyye. Allahu alem, ilim Allah'ın katında vasitiyye şahlerinin şu ana kadar yazılmış vasya şerhlerinin en ilmi, en güzel olanı olan iki tanesinden bir tanesidir. En ilmi, en güzel olan iki taneden bir tanesidir bu şerh. Bu şerh çok önemli. Bu şerhin özelliği sanki şöyle düşünün. Şeyhülislam bu vasya yazmış mesela. Sonra Ebni Kayma demiş ki gel Ebni Kayyim şu bizim yazdığım benim yazdığım bu vasıtayı ikimiz beraber şerh edelim. Sanki öyle demiş gibi. Neden? Çünkü müellif Rahimeullah bunu şerh eden ismi ne? Nasır Reşit. Bu eski Riyat kalısı. Bunu Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin ve İbni Kayyım'ın sözlerinden Şeyhul İslam'ın sözlerini şerh ediyor. Yani Şeyhul İslam diyelim vasitede bir cümle kullanıyor. O cümleyi nerede şerh etmiş, o cümle hakkında nerede malumat etmiş, bütün kitaplarından onu araştırarak, bularak o şerhi koyuyor. Sanki Şeyhul İslam kendi sözünü şerh etmiş de İbn-i da ona destek olmuş şeklinde şerh etmiş gibi oluyor. Bu yüzden müthiş bir şerhtir yani. Evet, geniştir de. Evet. Riyad Temiz Mahkemesi Başkanı Prof. Abdülaziz Ennasır Erreşid'in şerhi olup geniş geniş bir açıklamadır. Büyük boy 388 sayfadır. O, bu eseri El-Mahedül İlmi'deki öğrencilerinin isteği üzere kaleme almıştır. Daru ül Talebeleri diyor Şeyh bize bir tane güzel e, bir şerh yaz. Biz de ne yapalım o şerhten faydalanalım. Talep üzerine. Nasıl Şeyhul İslam'a talep ediyor diyor ki Şeyh. Bir tane akide yaz birisi. Aynı Şeyhe de bu Nasır Reşil'e diyorlar ki sen ne yap? Bize vasıtenin güzel bir şerhini yaz diye talep ediyorlar şehhde onların talebelerinin bu talebine ne yapıyor? İcabet ediyor. Evet. Daru Reşid tarafından yayınlanan eserin baskı tarihi yoktur. Evet. 5. El Kerashifü'l Celiyye An Ma'anil Vasitiye. Riyad İmamu İmamu da, imam da, i̇mam da, da ve İmamu Da ve Riyad. İmamu Da Davâ. İmam-ı Davre Enstitüsü eski hocalarından Profesör Abdulaziz Muhammed e Muhammed yaptığı genişçe bir şerhtir. 471 sayfa olan bu eser defalarca basılmış ve bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bu da güzel önemli bir şey. Evet. Sonuncu baskısı 1410 yılında gerçekleşmiş olup 807 sayfedir. Evet. 6. El-Es'iletu vel Ecvibetu'l Usuliyye Alel Akidatul Vasitiye. Evet. Adı geçen alim tarafından yapılmış bir şerh olup soru ve cevap şeklindedir. Büyük boy 340 sayfa olan bu eser de iyiliksever iyilik sever birinin katkılarıyla defalarca basılarak bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Evet bu şerhte az önceki müellifin e, sorulu cevaplı şeklindeki şerh. Bu da benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok güzel faydaları, faydaları var. Soru cevap şeklinde vasıteyi şerh ediyor. Bu da nadirdir yani. Soru cevap şeklinde vasıteyi şerh ediyor. Çok önemlidir bu da. Evet bizzat müellifin kendisi de bunu ayrıca özetlemiştir. Evet. 7. Şerhül akidatil Şimdi dikkat vasıtiyye. edin buna. Bu yediye dikkat edin. Evet. Şerhül akidatil vasıtiyye. Çünkü hakkında bir şey söyleyeceğim. Bu yediye dikkat edin. Evet. Riyad Yüksek Hakimlik Enstitüsü Müdürü Profesör Salih bin Fevzan El Fevzan'ın yaptığı kolay ve kısa bir şerh olup 222 sayfedir. Müellif bu şerhi hazırlarken Erreşid'in er Tenbihatus seniye adlı eseriyle Profesör Zeyd bin Abdülaziz bin Feyyad'ın Şimdi Feyyad'a geçmeden Tenbihatü Seniyye'den ne yapmıştır bunu? Çıkarmıştır. Tabir ise ihtisar etmiştir diyebiliriz. Tenbihatü Seniyye hangisiydi arkadaşlar? Az önce belirttiğimiz. Bu şehirlerin en güzellerinden bir tanesi. İşte Fevzanın bu çalışması da o şehrin ne kadar önemli bir şehir olduğunu gösteriyor. Dedik ya Nasr Reşit gelmiş Şeyhul İslam'ın kendi sözlerinden onun sözlerini şerh etmiş. Şeyh Fevzan da bunun öneminden dolayı Bunu daha alt seviyedeki insanlara hazırlamak için ne yapmıştır Bir şerh yazmıştır vasıyeye Ama yazdığı şerh iktisar babından Şerhtir yani bu Latif Latife'den alınmış Ve erravdatun nediye diye başka Bir şerh var birazdan ona da geleceğiz o da çok önemli O ikisinden bu ikisinden Alarak iktisar ederek Şerh etmiştir Fevzan evet Profesör Zeyd bin Abdülaziz bin Feyyad'ın Arraldatunnediyye Şahül Akidetil Vasitiyye adlı eserlerini kaynak almıştır. Riyad'da Mektabetül Mearif'te defalarca basılmıştır. Evet. Maruf hala da e, satılmakta. Evet. Sekiz. Alakidetül Vasitiyye. Aile... Ne dedik arkadaşlar? En önemli iki şerhten bir tanesi neydi? Tembihatül Latife. Değil mi? İkincisi de işte bu sekizincisi. Evet. Türkçe'ye de çevriliyor. Yakında inşallah en geç bir sene içinde Türkçe'ye kazandırılacak bu eser. Evet. Büyük alim Muhammed bin Salih Ali Hüseyin tarafından bir takım kelimelere yapılmış kısa açıklamalara ihtiva eden... O zaman bu değil. Çünkü Şeyhül İslam'ın e, ya iki ya da üç çalışması var Vaziyet. Bu değil arkadaşlar. Karıştırdım. Birazdan Useymin'in bir iki tane çalışması var. Şimdi Useymin'in o söylediğim önemli çalışması birazdan gelecek. Bu muhtasar olanı. Evet kısa açıklamaları ihtiva eden oldukça küçük, hacimli bir eser olup kitapta yer almış bir takım terimlerin de açıklaması yapılmaktadır. Orta boy 55 sayfa tutan eser ilk olarak 1406 yılında Doğu bölgesindeki Medine-Tus Sakba'daki El-Huda yayın evinde basılmıştır. 9. Evet. Et-Talikatul Mufide Alel Akidetul Vasitiyye Bu notları hazırlayan Abdullah bin Abdurrahman bin Ali Şerif olup Akidenin metninin harekelenmesi noktasında gördüğüm baskıların en güzelidir. Evet, maalesef Akide-i Vilasye'nin harekelenmesi noktasında çok birçok hatalar var. Yani bir türlü şu doğru düzgün düzeltilemedi. Bu da diyor ki o e, metni harekelemede gördüğüm en güzel baskılardandır diyor. Evet. Bununla birlikte ayetlerin yerleri gösterilmiş. Kısa bir şekilde hadislerin kaynakları belirtilmiştir. Müellifin koyduğu isimden de anlaşılacağı üzere faydalı ve özlü bir takım notlar da vardır. Orta boy 89 sayfa olan bu eserin ilk baskısı Erriyat'ta 1404 yılında Daru Taybe'de yapılmıştır. 10. El Akidatu'l Vasitiye ve Meclisü'l Munazara fiha. Bu eseri tahkik eden Profesör Zuheyr eş olup sadece metnini Zuheyr eş ee, çok önemli ilim ehlinindendir. Tahkikleri çok meşhurdur. Birçok kitaba onlarca kitaba tahkiki vardır. Evet. Sadece metninin tahkiki yapılmıştır. Kendisinin de belir kendisinin de kendisinin de belirttiği gibi bu tahkiki yaparken elinde bulunan bir el yazmasına üskaya dayanmıştır. Güzel bir şekilde neşredilmiş olan bu baskısında ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki yerleri gösterilmiş, oldukça kısa bir surette de hadislerin kaynakları belirtilmiştir. Daha sonra da Şeyhülislam ile onun bu akidede serdettiği kanaatlerini benim Benimsemeyen hasınları arasındaki tartışmadan bahsetmiştir. Tartışmayla birlikte metin orta boy 100 kadar olup bunu muhakkik kendisine ayır 100 ait, sayfa kadar olup. Orada kelime düşmüş. Kelime düşmüş. Evet. 100 sayfa kadar olup bunu muhakkik kendisine ait Elmek Elmek teb i̇slamide 1405 yılında bastırmıştır. Evet. 11. Eşharhül Akidetül Basit Şerhül Akidetül Basitiyye. Said bin Ali bin Vehb vef al-Kehtani tarafından basılmış olan bu şer profesör Abdullah bin Abdurrahman el Abdullah bin Abdurrahman el son dönemlerin o da yaşadığı en büyük alimler arasında yer alıyor rahimehullah. Vefat ettiği çok olmuyor. Herhalde birkaç ay gibi bir şey, değil mi? Birkaç ay gibi bir şey oluyor rahimehullah. Bir sene evet, bir sene oluyor. Büyük bir alim kendisi. Ondan baş, evet. Profesör Abdullah bin Abdurrahman el-Cibrin tarafından gözden geçirilmiş olup kısa ve kolay anlaşılır bir şerhtir. Orta boy 87 sayfadır. Bu şerhin müellifi daha önce kendilerinden söz ettiğimiz şerhleri kaynak olarak almıştır. Eser 1409 yılında basılmıştır. Evet. 12. Erraldatun nadiyye şerhül akidetil vallati. Evet bu da çok geniştir. Müthiş bir şerh bu da. Bunu belki 3. E, 4. sıralara önem olarak koyabiliriz. O kadar önemli. Iki, Fevzan 2 kitaptan aldı dedik ya. <gülüyor> bu ikincisi işte budur. <gülüyor> evet. Zeyd bin Aziz bin Feyyada ait olan bu şer oldukça geniştir. İlk baskısı 1377 ikincisi 1378 yılında yapılmış olup 516 sayfadır. 516 sayfalık bir şer. Evet. 13. Şerhül Vasitiyye Büyük alim Profesör Muhammed Ne dedik? Şeyhül Hüseymin'in ya 2 ya 3 çalışması var. Dedik 3 olduğunu anlıyoruz şimdi. Birincisi o muhtasar olan, bu da ikincisi, bu da muhtasar. Ee, bir saniye. Ha pardon, bu ikincisi, evet, bu ikincisi, bu işte az önce bahsettiğimiz dedik ya Uzeymin'in en önemli ikincisidir. Yani ne dedik? En önemli iki tane şehir var, en önemli. Birisi işte Tembehatur Latife, ee, Nasir Reşid'in ikincisi de işte bu. İşte bu 13.'si. Eee bir sene içinde inşallah Allah'ın izniyle bu kitap Türkçeye kazandırılacak. Evet. Büyük Ve herhalde tanesi. en genişlerinden de bir tanesi diyebiliriz. Çok geniştir, 2 cilttir. Evet. Büyük alim Profesör Muhammed Bin Salih Ali Huseymini'ne ait olan bu şer önce gazetelerde ses ses bantları halinde kayıtlıyken Tabii Şeyh Hüseyin bunu yazmıyor. Vasiyeti sesli olarak talebelerine ne yapıyor? Talebelerine ee, şerh ediyor bunu. Sonra ne yapıyorlar bunu? Bu kaseti yazıya döküyorlar. Evet. Öğrencilerinden biri tarafından deşifre edilmiştir. İlim talebelerinin elinde dolaşmakta olan daha iyisi bulunmayan son derece nefis bir şerhtir. Evet. O zaman ee, muhakkike göre de birinci numaradaymış bu şerh. Biz de dedik ki zaten ne? En iyi iki taneden bir tanesi diyoruz. Evet. Dipnotu oku. Evet. Bu eserin son baskısı yani 5. baskısı dar ibn-i tarafından Şerhül Akidetil Vaseti adıyla Hicri 1419 tarihinde iki cilt olarak yapılmıştır. Evet. 14. El-Tarikatü Zekiyye Alel Akidetil Vasitiyye Şef Abdullah bin Abdurrahman el-Cibrin'e ait olan bu şer oldukça geniştir. İlk baskısı 1419'da yapılmıştır. Kitap iki cilt toplam 618 sayfadır. Darül Vatan tarafından neşhedilmiştir. Evet. 15. Şerhü'l Akide'tü'l Vasitiyye. Bu da sonuncusu şey. değil mi? 15. 15. 15. Evet. 15 tane şerh zikretmiş oluyor burada. Da bu en önemlilerini zikrediyor tabi. Daha onlarca şerh var. Evet. Şerhü'l Akide'tü'l Vasitiyye min kelam-ı Şeyhü'l İslam İbn Teymiyye. Bu kitabı Şeyh Halit bin Abdullah el-Muslih derleyip tertip etmiştir bu kitap 216 sayfa Şeyh Abdullah Musleh maruf zaten o da ilmehli birisi evet 216 sayfa olup ilk baskısı Demmam'da Dar İbni Cevzi tarafından 1421 yılında yapılmıştır işte bütün bunlardan bu akidenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır evet bu yani bu kadar alim buna önem göstermiş onlarca şah yazmışlar işte bütün bunlar neyi gösteriyor Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin yazdığı bu akidetül vasıtiyenin ne kadar önemli bir eser olduğunu bize gösteriyor. Evet. Halid el-Muslih'in Damad mıydı Evet. yakın ilişkisi vardı. Evet. İşte bütün bunlardan bu akidenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kimi alimler bu akidenin metnini harekelemeye kimi Tabii damadı noktasında şek var yani. Ben de öyle duyuyorum yani. Evet. Kimileri hadislerin kaynaklarını belirtmeye Kimileri de buna dair açıklamalar ve notlar koymaya ya da kısa veya uzun şerhler yazmaya çalışmıştır. Bütün bunlar ise El Akidetül Vasitiyye'de ifadesi bulan Selef Akidesi'ne yapılmış bir hizmettir. Ancak ben Prof. Abdurrezzak Afifi ile El Ensari'nin yaptıkları, gözden geçirme ve ekledikleri kısa notlar dışında Prof. Muhammed Halil Herras'ın telif ettiği bu şerhe gerektiği hizmetleri ifade eden kimse göremedim. Bu sebeple bu şerre gereken itinayı göstermek şerefine erişmek istedim. Özellikle. Yani ne gibi... diyor muhakkik? Muhakkik ne diyor? Diyor ki bizim elimizde bir tane eser var. Ne? Şeyhul İslam İbni vasitesi. Ona da güzel bir şerh var. Nedir bu? Halil Aras'ın şerhı. Yani bizim okutulmuş Ancak diyor ki, işte Halil Aras'ın İbni Teymiye'nin vasitesinde yaptığı bu şerhe pek hizmet göremedim. Hani tahkik edilsin, nuska farklılıkları göstersin vs. Ancak iki kişi gördüm. O da Abdurrezak Afifi ile İsmail en Ama o da çok böyle geniş bir çalışma değil bunun üzerine. Bundan dolayı ben de ne yaptım? Bunu görünce ben de diyor bu kitaba hizmet etmeye niyetlendim. Evet. Bu sebeple bu şerhe gereken itinayı göstermek şerefine erişmek istedim. Evet. Özellikle bu akideyi incelediğim her seferinde ya elimin altındaki özel nuskanın boşluklarına... Ya, ya ayrı bir takım yerlere ya da hafızama bir takım mülahazalar kaydettim. O bakımdan bütün yapacağım, bunları yeniden bir araya getirip düzenlemek ve tekrar gözden geçirerek basıma hazırlamaktan ibaretti. Yüce Allah'ın yardımıyla bu işi yapabilmek için bütün gayretimi ortaya koymaya çalıştım. Yazma metin nuskası. Evet, bunun yazma metin nuskası var. Şöyle gösterebiliriz. Burada var mı? Koymuş mu? Evet. Bu kitabın şurada yazma metin nuskası el yazma olarak Şurada mevcuttur. Buraya Arapçasına koymuşlardır bunu. Tabi Türkçesinde yok. Aslında koyulabilirdi. Güzel olurdu yani. Onu da not alabilirsin. Şöyle el yazma nuskası. Bu şeyhin elindeki el yazma nuskası muhakkikin. Evet. Bu nuska Batı Berlin'de bulunmaktadır. Evet. Batı Berlin'de bulunmaktadır bu nusra. Evet. Bunun bir sureti de kuvvetteki İhya ü turas el-İslami İslam, cemiyetine bağlı el-mahdutat ve turas Vali Vasak merkezinde kayıtlı bulunmaktadır. Adı geçen merkeze bunun bir suretini bize gönderdiği için burada teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Evet. Bu nuska 11 varak, 11 varak olup 10,5 18,5 ebatında ve 23 satırdır. Evet, bir daha ver onu yavaşça ne? Bu nuska 11 varak olup 11 sayfa. Yani vasilen aslı kaç sayfa arkadaşlar? 11 sayfa. Müellif bunu kaç sayfa şerh etmiş? İşte 304 sayfa şerh etmiş bu 10 sayfayı. Vas çok küçük bir Risale'dir Şeyhul İslam'ın sözleri. Evet. 10.5-18.5 santim ebatında Evet. 10.5 ve 18.5 santim ebatında uzunlamasına ve genişlemesine bahsediyor. Evet. Yirmi o yirmi el yazma eserin aslı. Evet. Ve 23 satırmış. Evet. Güzel, açık seçik ve etrafı çerçevelenmiş bir nesih hattıyla yazılmıştır. Evet. El yazma açık seçik. Gördük biz demin. Gösterdik. E, açık seçiktir. Birisi diyecek ki şimdi ya bu nasıl açık seçik oluyor? Yani adam eğer Başka el yazma eserleri görürse, bu karma karışık olan yazının, karma karışık gibi görünen yazının aslında el yazma eserlerinde uzman olanlar için ne kadar açık ve net olduğu görülür. Bu aslında hakikaten de ben birçok el yazma nuska gördüm ve bu gördüklerim arasında en net nuskalardan bir tanesi de diyebiliriz okulması en basit nuskalardan bir tanesidir bu. Evet. Müstensiki ve istinsaf tarihi bilinmeyen bu güzel hat kitabın başından sonuna kadar devam etmektedir. Bu hattı güzel olmakla birlikte çokça kelimeleri düşmüş ve pek çok hatası vardır. Hatta ayetlerde bile hatalar vardır. Bundan dolayı tahkikte anlaşılan bir husus olduğu üzere bu asıl kabul edemedim. Bunun yerine aslıyla birlikte basılmış olan şerhi asıl metin olarak kabul ettim. Çünkü şerh metne tabi olup onunla birlikte yer almaktadır. Söz edilen nuskayı basılı metinler arasından herhangi bir farklılık olduğu zaman tercihe sebep bir dayanak olarak kabul ettim. Özellikle benim asıl olarak kabul ettiğim baskı ile Mecmuul Feta arasında yer alan baskı arasında bulunan farklılıklarda ona dayandım. Bununla birlikte bazen anlamı etkileyebilecek önemli farklılıkları işaret etmekle yetindim. Zikredilmesinde faydası bulunmayan birçok farklılığa işaret etmeye gerek görmedim. Çünkü ayrı ayrıca zikretmek bazen okuyucuyu yanıltabilir. Tamam. Bitti mi orası? Tamam devam et. E bu kitaptaki amelim. Orayı da bitirelim. Şeyhul İslam'ın hayatını da bırakalım. Evet. Biraz hızlı oku. Elimizdeki eserde oku. yaptığım işler. Evet. Bu elimizdeki eserde muhakkik diyor ki Şeyhülislam İslam vasiteyi yazdı. Halil rasta geldi şerh etti. Peki ben bu şerhe ne gibi faydalarda bulundum? Ne gibi hizmetlerde bulundum? Ne yaptım bu kitabın üzerinde? Evet. İç iç. hiç suyunu. Anladım. Evet. 1- Az önce sözünü ettiğimiz gerek akidenin bağımsız baskılarından, gerek bir takım not ya da şerhlerle birlikte yapılmış baskılarından hareketle metni oldukça sağlam bir şekilde ortaya çıkarmaya çalıştım. Ve bunu yazma nuskayla karşılaştırdım. Ayrıca kolaylıkla okunup ezberlenebilmesi için de bu metni harekete. Evet. Metni harekelemiş. Evet. 2- Elimizdeki şerhin metniyle El-Camiatü'l-İslamiye ve Darül ül tarafından yapılmış iki baskının metinleri arasındaki farklılıkları tespit etmeye evet, çalıştım. Evet. Şeyh diyor ki benim elimde bir tane baskı var. İki tane baskıyla karıştım, karşılaştırdım ve arasındaki farklılıkları tespit etmeye çalıştım. Evet. Oldukça az olan bu farklılıkları yeri geldikçe açıkladım. Evet. 3- Şerhte yer alan ve okunması zor ya da an yanlış anlamalara meydan verebilecek olan lafızları hareket ki okuyucunun bunları anlaması kolaylarsın. Evet. 4- Ayetleri hareketleyip Kur'an-ı Kerim'deki yerlerini gösterdim. Evet. 5- Bulamadığım tek bir hadis dışında bütün hadis ve sahabeye dair rivayetlerin kaynaklarını gösterdim. Evet. Kay tek bir hadisin yerini bulamamış. Onun dışındaki bütün şerhte geçen hadisleri ve eserleri evet toplamış, tahkik etmiş. Evet. Kaynağını tespit edemediğim hadis ise Allah'ı inkar eden el-gıyar, hallerin değişmesi el ile karşılaşmaz. Allah'ı inkar eden el-gıyar ile karşılaşmaz allah Alem sonradan bunu buluyor muydu, kon konmuştu? Sonradan... Evet, neyse, okuyalım. Rivayetlerin kaynaklarını tespit ederken izlediğim yola gelince, öncelikle iki parantez arasında hadisin sıhhat ya da zayıflığı ile ilgili hükmümüzü zikredecek. Sonra Bukhari ve Müslim ile başlayıp, arkasından kütüb Sitte'nin geri kalanları, sonra İmam Ahmet'in Müsned'i yahut Maliki Muvattası arasından bu hadisi zikreden kaynakları belirttikten sonra da Beyhaki, hakim ya da onların dışında hadisi rivayet edenleri sırasıyla zikrettim. Bazen hadisin sözü geçen sıralamaya göre 3 ya da dört eserdeki yerini zikretmekle bazı istisnalar hariç yetindim. Yani ne demek bu? Halel Rasuh kitabı şer ederken bir sürü ayet şey hadisler, eserler zikrediyor ama bu eserler nerede geçiyor? Kim rivayet etmiş? Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra sıhhat derecesi nedir? Bunları belirtmiyor. İşte bu muhakkik Sakaf ben ne yapıyor diyor? Bunları belirttim diyor. Evet hadis kütübü sitede ya da bazılarında bulunuyor ise baskı farklılıkları dolayısıyla kitap ve vap olarak geçtiği yeri işaret edip şerhlerde bulunduğu yerleri de kaydettim eğer hadis Buhari'de yer alıyor ise selefiye matbaası baskısını esas alarak Fethülbari'deki yerini zikrettim müslümde yer alıyorsa Nebevi şerhindeki yerini kaydettim eğer Tirmizi'de ise Tuhfetül Ahvazi'deki yerini Ebu Ahvazi Dal mi şeklinde yazılmış Ahvezi Ahvezi evet yerini, Ebu Davud'da ise Avnül Mabud'daki yerini, Nesai'de geçiyor ise Ebu Hudde'nin tahkikiyle, Suyuti Şerhiyle, Es-Sindi haşiyesindeki yerini, İbn-i Macede bulunuyor ise Abdülbaki'nin hazırladığı baskıyı, Müsned'de ise El-Fethül Rabbani'deki yerini gösterdim. Bazen iki ya da üç yeri kaydetmekle yetindim. Evet. Hadisle ilgili hükme gelince, şayet hadis Buhari, Müslim ya da birilerinde ise Parantez arasında sahih kelimesini kaydederek bu iki kaynaktaki yerine işaret etmekle yetindim. Şayet baskılarında yer alıyor, şayet başkalarında yer alıyor ise hadise bu dalın hangi önder alimin sahih, hangisinin zayıf dediğini kaydettim. Zehebi, İbn Hacer, El Al Albani ve bazen mesela El arnavut gibilerinin adını zikrettim. Kim zaman hadis ilminin gerektireceği kadarıyla senede dair açıklamalarda bulundum ki oldukça azdır. Evet. Altı, şarihin birilerine nispeten kaydettiği sözlerin birçoğunu o sözü söyleyenlerin kendi eserlerindeki ya da başkalarının eserlerindeki yerlerini kaydetti. Yedi, altları geçen özel şahısların önemlilerinin biyografilerini kaydetti. asab ı kiram, kimi tabi'in ve müteahhir alimlerinden meşhur ve tanınan kimselerin ise biyografilerini zikretmedim. Evet, sekiz olarak ne diyor? Fırkaların, fırkaları da... Ee... Bu fırkaların e, akizlerinden de bahsettim. 9 olarak bazı garip kelimeleri ne yaptım? Bazı ağır kelimeleri şerh ettim diyelim. Sonra ne diyor 10 olarak? E, Zaruru gördüğüm bazı talikatlar düştüm. Sonra nasıl 11 olarak nasıl olduğu gibi bıraktım. 12 e, olarak e, bazı diyor ünvanlar... E, ba evet ba nasıl? Başlıklar Evet bazı başlıklar koydum diyor. Sonra başka, 13. Kitabın bundan önceki baskılarında şer ve metnin sayfedeki uyumsuzluk probleminden kurtulmak maksadıyla Akide'nin metni bir Akide metnini birçok kısmı birçok kısmı ayırdım. Bu kısımların her birinin başlı başına belli bir konuyu ele alma özelliğinde olmasına dikkat ettim. Tamam, 13. 14. Şeyhul İslam'ın tercümesinden bahsettim. 15. Ee, bunu şerh eden Halil Heras'ın tercümesinden, yani tercümesinden kastım hayatından bir... E, biyografisinden bahsettim. Sonra Firis koydum diyor 16 olarak. Neyin firizlerini koydum? Ee, ayetlerin, evet, evet, Ayetlerin, hadislerin, fırkaların, değil mi? Ö kişilerin, özel evet özel şahısların, bazı kelimelerin e, ondan sonra kaynakların, mevzuların firizini koydum. Sonra ne diyor? Büyük aşı yüce ve kerim Rabbi olan Allah'tan benim, ve çalışım, benim bu çalışmamı kıyamet gününde hasenatımın arasına katmasını, alimler evet. ve Müslüman kardeşlerime bunun faydalı kılmasını niyaz ederim. Evet, amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edelim inşallah.